Mehmet Hanım, 28 yaşında genç bir ev hanımıdır. Evleneli henüz 3 yıl olmuştu. Küçük bir şehirde büyümüş, İstanbul'a gelin gitmişti. Çocukluğundan beri mutluluk beklentisi hep fazla olmuş. Genelde insanların kendisiyle ilgilenmediğinde mutsuz olduğunu söyleyen Saadet Hanım, büyük hayallerle gelin geldiği İstanbul'da çok mutsuzmuş. Evlendiğinde hiçbir şeyin beklediği gibi olmadığını düşünüyor, eşinin ilgisizliğinden şikayet ediyormuş. Ne geldiği şehre ayak uydurabilmiş ne de bir arkadaş çevresi edinebilmişti. Kocasının onu dışarı çıkarmasını beklemiş, durmuştu. Evde zamanının çoğunu Instagram'da paylaşım yapanları takip etmekte geçiyordu. Çiren Saadet Hanım, herkesin mutlu, kendisinin ise mutsuz ve şanssız olduğunu hissediyormuş. Evlenmeden önce daha aktif olduğunu, sosyal hayatının daha canlı olduğunu düşünüyormuş. Saadet Hanım'ın eşi kendisine hiç baskı yapmıyormuş. Kocası Saadet Hanım'a maddi imkanlar da sunmuş, onu oldukça rahat bırakmış. Fakat Saadet Hanım'a bunlar yeterli gelmemiş. Saadet Hanım çok sevdiği eşiyle kendisini mutlu eder, gezdirir, tozdurur, eğlendirir diye evlenmiş. Saadet Hanım polis olan eşinin yorgunluğundan ve stresli işinden evliliklerinin henüz üçüncü yılında bıkmış. Çok istemesine rağmen henüz çocukta olmayınca iyice mutsuzluğa gömülmüş. Evet bu mutsuzluğun içinde Saadet Hanım'a bugün uzmanımız neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese muhabbetler, selamlar diyerek bir adım adım insanla adım adım evlerinize, belki salonlarınıza, belki oturma odanıza, belki de mutfağınıza geldik. Sizler bizi kabul ettiniz, sizler de ekran başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve bugün mutluluk beklentisini konuşacağız. Mutluluğun psikolojisine değineceğiz. Hani böyle bir beklenti içerisindeyiz mutlu olmak adına. Genelde bu kaynakları da değerlendireceğiz. Mutluluk kaynaklarımızı sağlıklı kaynaklardan mı besleniyoruz mutlu olmak için? yoksa sağlıksız ve yetersiz, yararsız işlevi olmayan kaynakların bizi mutlu etmesini mi bekliyoruz? Bundan bahsedeceğiz ve sade tanımın öyküsüyle geldik. Evliliğinde mutsuz olan, mutsuz olduğunu düşünen en azından bir vakamız var. Bunu da değerlendireceğiz ve bugün bize eşlik edecek olan uzmanımız da psikolog ve aile danışmanı Özge Gökhan Kır hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. E, mutlu musunuz? Mutluyum çok şükür. Çok güzel. Bu cevabı efendim, mutlu musunuz diye bir anket mi yapsak arkadaşlar Instagram'dan? Bence biraz e, sizi de konuşturalım sevgili izleyenler. Acaba şu an hayatınızda mutluluk beklentisi sağlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Mutlu musunuz genel anlamda? E, bugün mutlu değilim değil bakın. Hayatınızın geneline baktığınız zaman mutlu bir insan mısınız? Bunu bize lütfen paylaşın. Arkadaşlar belki bunu e, anket olarak bize söylerler. Yayın sonunda bakalım izleyenlerimizin yüzde kaçı mutlu, yüzde kaçı mutsuz... Biz de merak ediyoruz bekleyelim. Ee, tabii sizler yorum olarak şimdi şuradaki şu güzel hesabımız bizim aile hesabımız işte bu. Ailenizin kanalı Diyanet TV'nin adım adım insanı Instagram hesabına e, mutluluk kaynaklarınızı yazabilirsiniz. Mutluyum çünkü diyebilirsiniz. Bizlere yorum yazabilirsiniz. Onları da burada değerlendirelim. Acaba ne kadar sağlıklı belki uzmanımız sizlere fikir verir diye söylüyorum. Sorularınızı da yazmaya başlayın. Ve hemen şu mutlu musunuz diye sordum ya bu sorumun ardından mutluluk ne birle başlayalım hocam. Hı hı. Biz ne olarak biliyoruz mutluluğu? O kadar zor bir soru sordunuz ki aslında. Çünkü yıllardır, yüzyıllardır insanoğlunun en çok sorduğu, üzerinde emek verdiği, kafa patlattığı bir sorudur bu. Mutluluk nedir ve nasıl ulaşılır? Şimdi herkese göre mutluluk tanımları farklılık gösterebiliyor. Ama ben iki temel unsur üzerinden anlatmak istiyorum. Birincisi iyi hissetmek, haz odaklı mutluluğu aramak şeklinde. Ve bu iyi hissetmek, haz odaklı olmak... Dış koşullara bağlı olan mutluluk kaynağı aslında. Örneğin herkesin kafasında mutlu olmak için gerekenler listesi vardır. Ve bu listenin ilk sıralarında genelde dış koşullar ve maddi koşullar yer alıyor. Daha iyi bir yaşam koşulu sahibi olursam mutlu olurum. Daha çok kazanırsam, kariyer yaparsam, evlenirsem, çocuk sahibi olursam ya da şu arabaya sahip olursam. Şarta bağlı mı? Şarta bağlı tabii ki. Peki bunlara sahip olduğunuzda neler hissettiğinize baktığımızda evet mutlu oluyorsunuz ama çok kısa sürüyor bu mutluluklar. Belki üç ay belki beş ay hadi bir yıl olsun. Evet o beklentileriniz karşılandığında... Haz hissediyorsunuz, keyifli hissediyorsunuz, neşeli hissediyorsunuz ancak bunlar çok yüzeysel ve geçici mutluluk kaynakları oluyor. Hı hı. Bir süre sonra artık sizde keyif vermemeye başlıyor o kaynak hı hı. çünkü sıradanlaşmaya başlıyor hı hı. ve siz yeni bir mutluluk arayışına giriyorsunuz. Bu sefer daha fazlası, daha fazlası peki nereye kadar? Geniş bir eve çıktınız, evet mutlu oldunuz ama bir süre sonra artık orası size keyif vermiyor. Daha büyüğüne, daha lüksüne, daha güzeline, şöylesine, böylesine derken ucu bucağı yok bunun. Öyleyse burada yanlış giden bir şeyler var. Ve çevremizdeki örneklere baktığımız zaman da aynı örnekler görülüyor. Çok zengin diyelim ki konforlu bir yaşama sahip insanlar mutlular mı her hepsi? Hayır değiller. Kariyer sahibi insanlara bakalım. Evet yaşam koşulları güzel, kariyer de yapmışlar, başarılar, mutlular mı? Hayır mutlu olmayanları da var. Biz psikolog olarak da bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. E, öyleyse burada bir problem var galiba. Mutluluğu yanlış yerde mi arıyoruz sorusu geliyor akla. Ve tam bu noktada mutluluğun ikinci tanımı en önemli olan kaynaklar aslında dış koşullara bağlı olanlar değil, kişinin kendi içsel süreçlerine bağlı olan kaynaklar. Kişinin kendi içsel süreçleri zengin bir yaşam ama içten gelen bir zenginlik. Kişinin ahlakı, düşünce yapısı, tutumları, Hayat seçimleri, felsefesi. felsefesi, hayata bakış açısı, hayatına anlam katabiliyor olması... Tutunduğu değerler işte bunlar asıl kalıcı mutluluk kaynaklarımız. İnsanda yaşam enerjisi uyandıran ve doyum sağlayan kaynaklar bunlar aslında. Çok güzel bir o iki tanım. Fakat dediniz ya mutluluğu yanlış yerlerde mi arıyoruz? Hemen ekliyorum. Akış dışı. <gülüyor> <gülüyor> mutluluk aranan ve bulunan, aramakla bulunan bir şey mi diye eklesem? Çok güzel bir soru oldu. Tam da oraya değinecektim. Mutluluk aranan ve bulunan bir şey mi? Kendiliğinden gelmediği kesin. Başkası tarafından size verilmeyeceği de kesin. Herkes kendi mutluluğundan kendisi sorumludur derim ben hep. Neden? Çünkü mutluluğu başkaları tarafından beklediğimizde bu gerçek dışı bir beklenti oluyor. Herkes kendi mutluluğunu kendisi inşa etmeli. Çünkü biz diğer insanlardan mutluluk kaynağı olmasını beklediğimizde bu gerçek dışı beklenti hep karşılıksız kalacak, sekteye uğrayacak ve karşılıksız kaldıkça hayal kırıklığı oluşturacak. Ve aynı zamanda çevremizdeki insanlara karşı haksız bir sorumlulukla yüklemiş oluyoruz. Mesela bayanlar eşleri tarafından bunu bekliyorsa eşim beni mutlu etsin. Ya da anne baba ebeveynler evlatlarından bunu bekliyor olabilirler. Yakın arkadaşınızdan bekliyor olabilirsiniz. Evet o insanlar hayatımızda önemli zenginlik kaynakları ama temel mutluluk kaynağı olmasını bekleyemeyiz. Biz ne kadar çok farklı kaynaktan beslenebiliyorsak o kadar sağlıklı oluruz. Mutluluğumuzu tek bir kaynağa bağlamak, tek bir kaynaktan bekliyor olmak, pasifçe bekliyor olmak sağlıksız bir beklenti. Öyleyse herkes kendi mutluluğunu kendisi inşa edecekse harekete geçmek lazım. Hmm. Bir şeyler yapmak lazım. Oturduğumuz yerden bekleyerek elde edilecek bir şey değil çünkü mutluluk. Hı hı. E, o zaman biraz kaynakları mı bilmek gerekiyor? Şimdi hı hı. biz kaynak mutluluğun kaynakları nelerdir diye soru ekleyeceğim. Çünkü e, o kaynakları bilirsek sanırım adresleri de doğru buluruz mutluluk için. Hı hı. Ne dersiniz kaynaklar Kesinlikle. hakkında? Şimdi kaynaklar konusunda değerli yazar sosyolog Nurdağan Arkış'ın bir kategorisi var. Ben yine benzer perspektikten bakmak istiyorum konuya. Der ki mutluluk kişinin kendisiyle, başkalarıyla, bulunduğu zamanla, mekanla, gelecekle ve geçmişle ilişkisiyle alakalıdır. Hepsiyle alakalı, çok yönlü bir durum var burada. Birinci maddeden başlayacak olursak kişinin kendisiyle ilişkisi, mutluluğu nasıl etkiler? Evet. Mesela siz kendinizle barışık değilseniz, sürekli olarak kendinizi eleştiriyorsanız, suçluyorsanız, sürekli kendi kendinize söyleniyorsanız ve harekete geçmiyorsanız tabii ki mutlu olamazsınız. Çünkü kendinizle barışık olmadan diğer insanlarla hayatla barışık olmak hiç mümkün değil. Sürekli bataklıkta debelenmek gibi. Aynen öyle. Öyleyse kişinin kendisiyle barışık olması mutluluk için temel şartlardan bir tanesi. Nasıl barışık olabiliriz? Herkesin kendine göre eksikleri, kusurları, hataları illaki var. İnsan olmanın bir parçası zaten bu. Hı -hı. Öyleyse kendimizi bu yönlerimizle beraber kabullenmeliyiz ve geliştirebileceğimiz bir takım şeyler varsa geliştirmek için adım atmalıyız. Ve kendimizi öz şefkatle sarmamız gerekiyor. Öz şefkat, ben de bir insanım, benim de kusurlarım olabilir herkes kadar. Ama ben kendimi eksiğimle, kusurumla kabul ediyorum ve elimden geleni yapmaya da gayret gösteriyorum düşüncesi, kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek ve kendinizle barışık olmak anlamına geliyor. Diğeri, kişinin kendi bireysel ihtiyaçlarının farkında olması ve Harekete geçmesi. Hı hı. Çünkü siz kendi ihtiyaçlarınızın farkında değilseniz bunlar zaten karşılıksız kalacak. Dışarıdan beklerseniz karşılıksız kalacak. Karşılanmayan ihtiyaçlar da sizi mutsuz edecek. Öyleyse önce kendimize sormalıyız. Benim neye ihtiyacım var? Benim açık havaya mı ihtiyacım var? Sosyalleşmeye mi ihtiyacım var? İletişime mi ihtiyacım var? Hobi edinmeye mi ihtiyacım var? Yoksa dinlenmeye mi ihtiyacım var? Önce... Kendimize bu soruyu sormalıyız e sonra önce kendimiz harekete geçip yakın çevremizden yardım isteyebiliriz. Destek isteyebiliriz ama tamamen bu sorumluluğu onlara yükleyemeyiz. Hı hı. Eşinize yükleyemezsiniz gelsin beni mutlu etsin benim sosyalleşme ihtiyacımı karşılasın. İletişim ihtiyacımın tamamını o karşılasın gibi beklentiler gerçekçi beklentiler değil. Biz kendi ihtiyacımızın farkında olacağız ve ve öncelikle kendimiz bunun için harekete geçeceğiz ki kendi bireysel bütünlüğümüzle daha barışık olalım ve bireysel bir mutluluk sağlayabilelim. Hı hı. Birinci madde kendimizle ilişkimiz bu noktadaydı. İkincisi diğerleriyle ilişkilerimiz başkalarıyla. Tam da sade tanımın durumu gibi değil mi? Evet. Evet. evet nedir başkalarıyla ilişkide bizim mutluluğumuzu etkileyen hı hı. faktör? Başkaları konusunda... E, Başkalarının size yapmasını istemediğiniz şeyi siz de onlara yapmayın. Felsefesi çok önemli. Örneğin başkalarının sizi incitmesini, kırmasını istemiyorsanız, komşunuzun gürültü yapıp sizi rahatsız etmesini istemiyorsanız, gittiğiniz piknik yerinin kirli olmasını istemiyorsanız, aynı şeyleri siz de yapmamaya özen gösterdiğinizde diğer insanlarla çatışmalarınız azalmış olur. Birincisi burası ve diğeri doğru sınırlar belirlemek. Şimdi bizim bireysel sınırlarımız var. Kendimizi diğer insanlardan ayırdığımız, kendimizi koruyabildiğimiz, aynen evimizin duvarlarının olduğu gibi. Bireysel sınırlarımızı doğru yerlere koyduğumuzda, diğer insanların sınırlarına da özen gösterdiğimizde yine başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurma zemini oluşturuyoruz. Mesela diğer insanların davranışları, eylemleri, söylemleri, duyguları bizim kontrolümüzün altında değil. Bizim kontrolümüzün altında olanlar bizim davranışlarımız, bizim eylemlerimiz, bizim söylemlerimiz. Biz bunun farkına varırsak, diğer insanların yaşamlarına fazla müdahale etmezsek, bize fazla müdahale edilmesine izin vermezsek, doğru sınırları belirlemiş oluyoruz. Ve ilişkilerdeki karmaşadan, çatışmalardan da Büyük oranda kurtulmuş oluyoruz. Hı hı. Doğru sınırlar belirlemeye ihtiyacımız var burada. Evet o doğru sınırlar işte aile içerisinde de önemli. Sadece başlayıp bu arada diğerleriyle derken sizden bağımsız bir öteki. Bu anneniz olabilir, babanız olabilir, eşiniz olabilir, aile bireylerinizden herhangi birisi olabilir. Hepsiyle bir sınır var. E, bu sınırları fark edebilmek ve doğru yerleştirebilmek değil mi? O da önemli. Hı hı. E, onun dengesini sağlayabilmek. Peki e, bu kaynaklar... Zamanla dediniz bir de hı hı. yani zaman. Acaba geçmiş geçmişe çok takılı olanlar, sürekli geçmişi düşünenler, geçmişle barışamayanlar hı hı. ya da geçmişle hesabını kapatamayanların mutsuz olduğunu biz görüyoruz seanslarımızda. O zaman geçmişle başlayıp şimdiki zamanla da bir ilişkisini bir baksak mutluluğun o iki zamanla ilişkisi var. Bir de gelecekle var çünkü gelecek kaygısı yüksek olanlardan mutsuzluk var. Ben böyle gidiyorum ve sözü sırf burkuyorum buyurun. Evet. Zaman da çok önemli mutluluk kaynaklarımızdan dinamiklerden diğeri. Şimdi geçmişte barışık olmamak, geçmişte yaşanmış sorunları bugün hala tekrar tekrar gündeme getirmek, söylenmek, öfkelenmek, diğer insanları suçlamak, size şu anda hiçbir katkı sağlamadığı gibi geçmişteki olumsuz enerjiyi bugüne taşımak anlamına geliyor. Ve bir süre sonra depresyon eşiğinde bulabiliyorsunuz kendinizi. Hı hı. Çünkü geçmişte yaşamak depresyon getiriyor. Evet. Öyleyse ne yapacağız? Geçmişte yaşanmışlıkları önce kabul edeceğiz. Ve bugüne olumsuz enerji taşımasını engellemek için affetmeliyiz. Hı hı. Affetmek, geçmişteki sorunları görmezden gelmek, hoş görmek, yok saymak e, değildir. Yanlış anlaşıldığı için affetmek başta bir korkutucu geliyor insanlara ama affetmek, geçmişteki olumsuz yaşantıların bugüne olumsuz enerji aktarmasını artık bırakmak, o duygulardan kendinizi serbest bırakmak ve gününüzü daha anlamlı hale getirmek demektir. Bu kendimiz için yaptığımız bir iyilik aslında. Affettiğinizde kendiniz için bir iyilik yapıyorsunuz. Çünkü o geçmişin yükünü sırtınızdan atmış oluyorsunuz. Hafiflemiş oluyorsunuz. Geleceğinde önünü açmış oluyoruz bu şekilde. Öyleyse geçmiş Geçmişle ilişkimizde affetmek, geçmişteki olaylardan ders çıkartarak geleceğe bakmaya ihtiyacımız var. Diğeri bulunduğumuz zamanla ilişkimiz. Evet. Bulunduğumuz zamanı eğer verimsiz şekilde kullanıyorsak, mesela pasif bir şekilde, yararsız bir takım e, sosyal medya paylaşımlarını takip ederek, yararsız bir takım programları takip ederek bütün gününüzü geçiriyorsanız, <gülüyor> Anlık olarak keyif alıyorsunuz ama uzun vadeli huzursuzluk ve mutsuzluk getiriyor. Yapılan araştırmalarla da kanıtlanmış. Bu şekilde zamanı pasif olarak geçirdiğinizde anlık keyif ama uzun vadeli mutsuzluk. Öyleyse ne yapmalıyız? Zamanımızı daha aktif şekilde, daha yararlı bir şekilde nasıl değerlendirebileceğimizin yollarına bakmaya ihtiyacımız var. Diğeri anda olmak. Anda olmak. İlla ki mutluluk, iyi şeyler hissetmek değil, acı veren duygulara da kapımızı açmak demektir. Çünkü acı veren duygular hayatın bir parçası. Onları yok sayamayız. Hayatımızdan uzaklaştırmanın yollarına bakamayız sürekli olarak. Anda kalmak, acıya da kapıyı açmak, olanı olduğu gibi kabul edebilmek, bize sunulanı alabilmek demektir. Öyleyse kaçmadan anı yaşamak, onu deneyimlemek ama oraya takılıp kalmadan, işlevselliğimizi kaybetmeden hayata devam edebilmek demektir aslında. Ee, bazen acı veren duygulardan kaçabilmek için andan uzaklaşıyoruz. Ya geleceğe gidiyoruz ya geçmişe gidiyoruz. Dikkatimizi dağıtacak başka şeylere odaklanıyoruz. Bastırmaya çalışıyoruz, yok saymaya çalışıyoruz. Ama bu çabaların her biri daha büyük sıkıntılar getiriyor aslında. Buradaki işte düşünce hataları değil mi devreye giriyor, hı hı. Bu bastırma, e, bastırmanın altına yatan başka başka nedenler var. Ruhsal esneklik videosu çekmiştim ben sosyal medya hesabımda. Buradan, bundan bahsetmiştim. Çünkü biz e, sanırım popüler e, zamanın popüleritesi bizim e, her şeyi unut. Aman boş ver, eğlen bir daha mı geleceksin? Boş ver. Şu boş ver sanırım bu o, bizim dediğimiz boş ver değil ama. E, anda kala, kalamamak... E, Belki de bu boş vermeyi yanlış algılamaktan kaynaklanıyor. Biz acılarımızdan kaçtıkça hı hı. aslında gelecekte yatırım yapıyoruz olumsuzluklara hala. Çünkü o kaçtığın şey seni bir yıl sonra gene bulacak. Evet. Hallet onu şimdi. Geleceğe daha sağlıklı, daha fazla dikenlerin arasında dolaşma gelecek dedi. Çünkü halihazırda bu sorunlar belki farklı e, versiyonlarıyla da gene gelecek hayatına, değil mi? Tabii ki. Bu önemli bir şey. Tabii ki. Bu zaman kavramlarını hiç mutluluk deyince ne kadar soyut bir kavram gibi geliyor ama nasıl somutlaştı siz böyle anlatınca. Peki sürekli mutluluk beklentisi. Şimdi bir de buna girelim. Mutluluk beklentisi sağlık. herkes mutlu olmayı bekler. Ama bu diyor ki hocam oturduğunuz yerden beklemeyin, harekete geçin. İşte şu adreslere gidin diye maddelerdi hocam. Hı. Peki sürekli beklenti içerisinde olmak yani sürekli mutluluk beklentisi ne demek bu? Sürekli mutlu olmaya emek harcama e, ve buna e, dikkati, odak noktasını, hayatının tüm kaynaklarını sürekli mutlu olmalıyım, iyi olmalıyım, iyi hissetmeliyim, neşeli olmalıyım gibi bir düşünce yapısının altında ne yatıyor? Hı hı. Bunu merak ediyor musunuz? Ben bu soruyu e, yönelteceğim. Ne dersiniz? Nedenleri, neler bunların? E, bu beklentinin altında yine yanlış inançlar <gülüyor> ve mitler var. <gülüyor> Şöyle, e, sanki insanın doğal hali, olması gereken hali mutluluk hali. <gülüyor> Biz o doğal olmamız gereken halimizde değilsek orada bir sorun var demektir. Eşittir bu bir problem demektir. Böyle bir algıya sahibiz. Mutsuzluğu bir problem, hayatın olmaması gereken bir parçası, kaçılması gereken bir parçası gibi algılamak buradaki beklentinin temel nedenlerinden bir tanesi. Hı hı. Diğeri herkes mutlu bir tek ben mutlu değilim sanki düşüncesi. Yani herkes çok keyifinde, her şey la la la, hiç sıkıntıları yok, çok mutlular, çok keyifliler bir tek ben mutsuzum. Bir tek ben acı çekiyorum, bir tek bende var bu sorunlar gibi bir düşünce, bir algı. Tabii ki gerçek dışı bir algı ve bu algı yine kişiyi ben sürekli mutlu olmalıyım beklentisine götüren diğer algı. Ee, diğer e, yanlış mitlerden bir tanesi de e, ben eğer acı çekiyorsam, hayatımda bir takım sıkıntılar varsa, bazen keyifsiz hissediyorsam bu benim zayıf olduğum anlamına geliyor. Hmm. Güçlü insan acı çekmez Güçlü insan her zaman mutlu hisseder, her zaman iyi hisseder. İyi hissetmiyor olmak bir kusur göstergesi, bir zayıflık göstergesi. Ee, öyleyse ben bir an önce bu duygudan kurtulmalıyım. Bu zayıflıktan kurtulmalıyım, kaçmalıyım. Bunları deneyimlemekten kaçmalıyım. İnancı yine mutluluk beklentisinin altındaki yanlış inançlardan diğeri. Ee, şimdi bazı danışanlarda sürekli acılardan kaçan, hep mutluluk bekleyen kişilerde duyguların çok tehlikeli şekilde gösterildiğine şahit oluyorum. Duygular çok kontrolsüzce ifade edildiğinde şiddetle, daha kötü bir takım versiyonlarla kontrolsüzce ifade edildiğinde buradan çocuk şöyle bir algı çıkartıyor. Duyguları ifade etmek olumsuz duygular kötüdür, tehlikelidir. Öylese onlardan kaçmalıyız. Onları hayatımızın içine almamalıyız, yok saymalıyız, görmezden gelmeliyiz, konuşmamalıyız, ifade etmemeliyiz algısı oluştuğunda. Hı. O çocukken oluşan algı, inanç yetişkin hayatımızda bizim davranışlarımızın temel kaynağı oluyor. Biz farkında mi? olmadan. Tabii ki buyurun. Yani çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani karı koca arasında bir huzursuzluk varsa... Artık boşanmalar konuşuluyorsa o evde e, erkeğin, özellikle Türk toplumunda hayırseferkilerde görüyoruz. Ben bunu söyleyince, Kadınlar da yapıyor ama tabam Evet yapıyor, ama erkekler daha çoğunlukta arkadaşlar. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Boşanma nedenlerine bakıldığında. da. E, bu bir örnek. Ve danışanlarımdan çok fazla çalıştığım, çok fazla duyduğum için söylüyorum. E, dedim ya boşanmaların çok konuşulduğu evliliklerde sorunlardan kaçarak. O evdeki mutsuzluktan kaçarak bir başka ilişkiye başlamak. Çok yaygın bunu görüyorum. Evde bir sorun var. Belki eşi lohusalık döneminde, belki yeni doğum yaptı. Bir dinamit değişti evde. Tamam ilk evlendiği zamanki gibi olmadı. O dinamitlerdeki değişimleri ayak uyduramayıp, çünkü sorunlarla yüzleşmeyip oturup iki yetişkin gibi bizim bu sorunumuz var. Tıpkı sevgimiz gibi bu da sorunumuz. Tıpkı birbirimize olan bağlılığımız gibi bak bizim anlaşmazlığımız çatışmalarımız var ama bu da bize ait bir şey. Tıpkı birbirimize olan sevgimiz gibi diyemediğimiz için... Hı hı. E, Birisi başka türlü bir yola gidiyor, birisi başka bir türlü yola gidiyor. Ne yapıyor? İyileşme yolu arıyor. İyileşmenin kaynağı ilaç burada ama gidiyor bir panzehir arıyor dışarıda. Bu genelde maalesef çarpık ilişkiler oluyor. Zinaya kadar götürebiliyor insanı. Bu, bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında biz. Evet. Patolojik davranış ve yaklaşımlar maalesef. Evet, evet. Sonra hocam, sonra ne oldu? Sonra hissettim kendimi <Gülüyor> Evet. Ee, diğer mit, e, aklımdan geçen düşünceleri, duyguları kontrol etmeliyim. Onların hepsi benim kontrolümün altında olmalı inancı. Bu kısmen doğru, kısmen yanlış. Evet bizim kontrolümüz altında olan duygularımız, düşüncelerimiz, davranışlarımız var. Daha çok davranışlarımız kontrolümüz altında. Ama kontrolümüzün dışında gelişen düşünce ve duygular da var. Örneğin yukarıdaki lambalardan bir tanesi ortamıza düşse korkmayacak mıyız? Korkacağız. Çığlık atarım valla. Canlıya imanlayınca dinlemem ben. <gülüyor> Kaçarız direkt. Ne oluyor <gülüyor> diye. Şimdi bu duyguyu biz nasıl kontrol edeceğiz? Nasıl engelleyeceğiz? Hayatın öngörülemez bir parçası bu. Evet bizim öngöremediğimiz bir takım durumlar, olaylar karşımıza çıkacak. Ve biz onlara karşı acı veren, rahatsızlık veren duyguları hissedeceğiz. Her şey bizim kontrolümüzün altında değil. Evet. Aklımıza gelen düşünceler. Düşüncelerin aklımıza gelmesini engelleyemeyiz. Ama geldikten sonra ne yapacağımız bizim kontrolümüz altında. İşte kötü şeyler düşünmeyeyim ki kötü hissetmeyeyim düşüncesi var ya, bu sizi daha çok kötü şeyler düşünmeye sevk ediyor. Mesela bardağı düşünmeyeyim 5 dakika boyunca, düşünmemeliyim, bardak aklıma gelmemeli dersek, dedikçe daha fazla gelecek aklımıza. Aynen böyle kötü düşüncelerden kaçmaya çalışmak, daha fazla sizi onların kıskacına almış oluyor hı hı. ve e, onlar için harcadığınız enerji, onlar için harcadığınız çaba sizi andan kopartıyor aslında. Hı hı. Yani kontrol etme çabası hı hı. çok ciddi yıpranmalara yol açıyor, enerji kaybına yol açıyor. Andan keyif almayı ciddi şekilde engelliyor, amacına hizmet etmiyor. Çünkü kontrol etmeye çalıştığımız şey sorunlar olumsuz olarak addedilen duygular, acı veren duygular, Hı -hı. düşünceler ne kadar fazla kontrol etmeye çalışırsak aslında o kadar çok yıpranıyoruz, Hı -hı. o kadar keyifsiz, kaygılı ve andan kopuk yaşıyoruz aslında. Hı -hı. Biraz kendi haline bıraktığımızda, o acılara, üzüntülere, kedere, hüzne, hayatımızda yer açtığımızda, onları kabullendiğimizde Deneyimleyerek geleceğe daha sağlıklı adımlarla ilerlemek daha mümkün. Acılara yer açmak çok önemli bir olgu aslında. İşte bunu başarabilmek belki. Hı hı. Zannediyoruz ki acısız hayat, mutlu hayat. Aslında acıların olduğu hayatın içerisinden mutluluğun o filiz verdiğini biraz zamana bıraksak göreceğiz gibi. Çünkü hani mutluluğu getiren şey biraz mutsuzluktan sonra hissedilen duygu ve durum değil mi? Hasretlerin kavuşmalara dönüştüğü o anda hissedilen şey mutluluk. Ya da bekleme, kavuşma beklentisi. Aslında davranışlarda beklentilerimizi düzenle Sanırım duyguya da bunu yansıtabileceğiz değil mi? Hı hı. Ee, bizde bitiyor her şey. Peki biraz da Saadet Hanım'ı konuşalım madem. Evet. Ekleyecekleriniz var mı bilmiyorum buraya kadar ama. Devam edebiliriz Saadet ee, Hanım'ı Saadet Hanım evlenmiş, gencecik, körpecik, tazecik bir gelin. Bir de tabii e, dikkatinizi çektim bilmiyorum. E, tabii ben özet geçeceğim yeni ekran başına geçenler varsa. 28 yaşında ev hanımı kendisi. Evleneli 3 yıl olmuş. Küçük şehir, büyük şehir adaptasyonu belki yaşıyor sorun. Kimseyi tanımıyor İstanbul'da ama eşi de efendim polis. Şimdi tabii ki güvenlik güçlerimizin işleri çok kutsal. Ama şunu da biliyoruz ki onların eşi olmak da her babayiğin harcı değil. Bu vesileyle efendim asker ve güvenlik güçlerimizden polislerimizin ee, ve ordumuzda olan tüm askerlerimizin eşlerine selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderelim. Nasıl güçlenirsiniz? Belki Saadet Hanım'dan biraz sizde nem nemalanırsınız diye düşünüyorum. Hocamın söylediklerine binaen. Ve hocam şimdi başlayacak. Saadet Hanım'ı baştan aşağı değerlendirelim. Mutsuz, çocuk da olmuyor, 3 yıl olmuş. Bir beklenti dış kaynaktan gelsin diye bekliyor. Ama ne yapıyor günümüzde bir çoğumuzun yaptığı gibi Instagram'da geziniyor. O mutluluk pozlarına bakıyor. O baby showerlar dediğimiz partiler, doğum günleri, çocuklarıyla bıcır bıcır yapıp böyle pozlar paylaşan anneler. Onun annelik duygusunu daha da tetikliyor. Bu da bir faktör. Ve hiç dışarı çıkmıyor. Eşinin gelmesini bekliyor. Eşinin çok ağır çalışıyor. Stresli bir iş. Yorgun geliyor. Bir nöbeti oluyor belki. Nasıl değerlendireceğiz? Sağolet Hanım geldi oturdu anlattı bunları size. Evet. Şimdi saadet en büyük handikapı burada bekliyor olmak. Sadece bekliyor olmak. Hmm. Kendi mutluluğunun peşinden gitmek adına hiç harekete geçmemiş yaptığı hiçbir eylem yok. Eşi tarafından mutlu edilmeyi bekliyor. Hmm. Eşi gelsin onu gezdirsin, eğlendirsin dışarıya çıkarsın. Belki İstanbul'u tanısın, uyum sağlamasının tüm sorumlusu o olsun şeklinde sadece bekliyor. Ve sadece bekledikçe hayal kırıklığı ve tükenmişlik yaşayacak tabii ki. Öyleyse burada saadet hanımın yapması gereken şey kendi mutluluğunu kendisi inşa edebilmek adına harekete geçecek. Önce yakın çevreden tanımaya başlayabilir. Oturduğu sokak, oturduğu cadde, oturduğu semt, yakın komşularıyla iletişime geçmek, onlara bir pandemi sürecinde de olsa kapıdan merhaba demek. Selamlaşabilmek, kendini tamamen kapatmamak, yavaş yavaş adım adım dışarıya açıldıkça hem uyum süreci kolaylaşacak çünkü uyum süreci yaşıyor. Farklı bir şehirden İstanbul'a geldi. Evet İstanbul büyük şehir, çok farklı koşullar içinde yaşanan bir şehir. Uyum sağlamak kolay olmayacak, tabii ki kolay olmayacak. Burada sürece ve zamana ihtiyaç var. Bunu bir göze almak, kabullenmek gerekiyor. Ama mutlaka harekete geçmek, adım atmak önce kendi ihtiyaçlarının farkında olmaya ihtiyacı var. Benim neye ihtiyacım var? İletişim kurmaya mı? Sosyalleşmeye mi? Yaşadığım şehri tanımaya mı? Eşimle duygularımı, düşüncelerimi paylaşmaya mı? Hobiye mi? Neye ihtiyacım var benim? Ben nelerle mutlu olabilirim? Kendim için ben ne yapabilirim sorusunu sormalı. Ve tespit ettiklerinin üzerinden yavaş yavaş adımlarla ilerleyerek kendi mutluluğunu inşa edebilmek adına bir şeyler yapması gerekiyor. Tabii burada eşinden destek bekleyebilir. Yardım bekleyebilir tabi ki. Çünkü hayat arkadaşı olmak bunu gerektiriyor. Bazı şeyleri beraber göğüsleyebilmeyi gerektiriyor. Ama bu beklentiler gerçek dışı olursa eğer eşim geldiği zaman bütün akşamını benimle geçirsin beklentisi gerçekçi bir beklenti değil. Bütün hafta sonunu beraber geçirelim beklentisi gerçekçi değil. Çünkü eş olmak bireyselliği öldürmek anlamına gelmez. Eş olduğunuz halde aynı zamanda bireysiniz. Öyleyse hafta sonları ya da akşamları biraz bireyselleşmek, biraz da beraber zaman geçirmek için iki ayrı kategoride planlama yaparsak daha doğru bir zemin oluşacak orada. Ve beklentileriniz daha kolay karşılanacak. Çünkü eşlerden, erkeklerden bu kadar yoğun beklenti erkeklerin boğulmasına yol açıyor. Onlar böyle ifade ediyorlar. Boğuluyorum, nefes alamıyorum. Arkadaşlar böyle bir durumda boğuluyor musunuz? Nasıl hemen döndüm kameraman arkadaşlarıma? Nasıl yakaladım sizi? Ne yapıyorsunuz bakayım orada? Şimdi boğuluyor musunuz gerçekten? Bunu merak ediyorum. Burada şimdi erkeklere soracağımız kim var? Arkadaşlar, kamera başındaki arkadaşlar. Boğulmuyorum diyor mesela ama şu an niye söylemiyor onu? Kesin eşi izliyor ve burada olduğunu biliyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden o zor durumda Akşam belki de. Yani şöyle bir durum var. Boğuluyorum'u duyuyoruz da e yani biz niye evlendik o zaman diyen eşe ne diyecek? Hı. Beni boğuyorsun dedi diyelim. Adam. Ya ben geldim eve bir televizyon izlemek istiyorum. Bak burada benim dizim var dinleneceğim dedi. Hı. Kadın da bütün gün evde kocası akşam gelse de iki çift laf diye bekliyor. Klasik Türk aile yapısı. Buradaki karşılıklı beklentilerin nasıl? erkeğin de beklentisi beni rahat bırak onun beklentisi doğru sen de benimle ilgilen. Hı hı. Orta yol nasıl bulunacak? Mutluluk beklentisi tam da bu noktada kırılıyor. Hı hı. Evet şöyle Şimdi erkekler için daha doğru beklenti oluşturmak gerekiyor. Eve gittiğim zaman evde dinleneceğim keyif yapacağım beklentisi doğru değil. Çünkü eve gittiğinizde eş görevleriniz başlıyor. Hı hı. Eşinize çocuklarınıza evinize karşı görevleriniz başlıyor. O görevlerinizi yerine getirdikten sonra bireyselleşebilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Kendi istediklerinizi yapabilirsiniz ama ev sizin sadece bir dinlenme alanınız değil. Sadece keyif alacağınız bir alan değil. Aynı zamanda yeni sorumluluklarınızın da olduğu bir alan. Bunu kabullenmeye ihtiyacı var erkeklerin. Kadınların da şuraya dikkat etmesi gerekiyor. Bütün iletişim ihtiyacınızı, bütün sosyalleşme ihtiyacınızı eşinizden bekleyemezsiniz. Eşinizle bir kısmını karşılayacaksınız ama bir kısmını kendi yakın arkadaşlarınızla, akrabalarınızla, kendi çevrenizle karşılayacaksınız. Tamamını eşinizle karşılamayı beklemek, evet eşinizin boğulmasına yol açacak. Çünkü bu gerçekçi bir beklenti değil. Burada denge sağlamak. Beklentilerde karşı tarafı da düşünerek bencilce davranmadan tekrar değerlendirmek yardımcı olacaktır. Hı hı. Bu da önemliydi. Peki yine devam etsek Saadet Hanım'dan. Mesela hı hı. E, velev ki Allah yani nasip etmeyecekse çocuğu olmayacaksa Şimdi çocuğu olmadığı zaman yazanlar var. Şimdi beklenti yani çocuğum şu olursa ben mutlu olurum. Bu olduğu için mutluyum diyenler var ama olmadığı için şöyleyim diyenler de var. Ee, Saadet Hanım'ın bir bebek hasreti de var. Hani Değişiklik arıyor, oraya adaptasyonunu kolaylaştıracak bir faktör olarak görebilir bebek sahibi olmayı. Bu süreçte ne yapacak? Yani Bebek sahibi olabilmek için evet elinden geleni yapacak. Tedavi olması gerekiyorsa olacak. Ama olmuyorsa her şeye rağmen bu durumu kabullenmeye ihtiyacı var. Çünkü bizim yaşamımızın vazgeçilmez gerçekleriyle eğer cebelleşirsek, savaşırsak, kabullenmezsek hayattan çalmış oluyoruz. Bazı şeyleri değiştirebiliriz, bazı değiştiremeyeceğimiz gerçekler vardır. Her şey bizim kontrolümüz altında değil. Öyleyse değiştiremeyeceklerimizi kabullendikten sonra hayatımızda yeni kapılar açılacak aslında. Eğer oraya takılır kalırsak önümüzdeki diğer fırsatları, imkanları, açılan kapıları görmezden gelmiş oluyoruz. Oraya takılıp kaldığımız için zamanı akışına bırakamıyoruz. Orada geçiriyoruz hayatı. Öyleyse kabullenmek demek evet bu olmayacak ama bu hayatın sonu değil. Ben farklı mutluluk kaynakları elde ederek hayatımı zenginleştirmenin yollarına bakabilirim karar vermeye ihtiyaç var burada. Farklı kaynaklardan beslenmeye çalışmak çünkü... Mutluluğumuzun tek bir kaynağı olmamalı demiştik. Hı hı. Ne kadar çok farklı beslenme kaynaklarımız olursa o kadar zengin bir hayatımız olur. Aynı akarsuların beslendiği kollar gibi tek bir koldan beslenme cılız olacak hı hı. ve tehlike altında olacak. Ne kadar farklı kollardan beslenirse o kadar coşkun akacak. Hı hı. Aynen bizlerde olduğu gibi hı hı. çocuk hayatımızdaki tek mutluluk kaynağı olmamalı. Çocuk sahibi olan kişiler için de geçerli bu. Yani onu hayatınızın merkezine alırsanız bir süre sonra kendi hayatını kurup uzaklaştığında hayatınızdaki mutluluk merkezini kaybetmiş olacaksınız. ve zaman mutluluk merkezleri o. açmak değil mi? Tabii. Böyle deyince bazen annelerden şunu diyorum. Ne yani siz çocuğunuzu önemsemiyorsunuz yani onun size ihtiyacı var çocuk merkezi nasıl alınmaz onlar bizim her şeyimiz diyorsunuz. Evet her şeyimiz sözler olarak evet her şeyimiz ama şöyle bir şey var az önce birisi yazmış evlat kaybetmiş bebeğini. Ee, mesela hayatı bitti. Şu an öyle hissediyor. Okuyacağım birazdan VMA'lerden de gelen soruları. Şimdi çocuklarımızı merkeze almayacağız. Hayatımızda bize eşlik etmelerini sağlayacağız. Ya da biz onlara eşlik edeceğiz zaman zaman. Ama bu eşlik olma durumu yoğunluğunu giderek azaltmalı. Meselemiz bu. Yine merkezimizde merkez kuvvetten kenar kuvvete kaymalı ki o da kendine yetebilsin. O da kendi hayat mücadelesinde kendi hikayesinin kahramanı olabilsin. Öyle değil mi? Evet. Hep bizim figüranlarımız olmasın bu çocuklar. Biz neden çocuklarımızın hep, evet kahraman ebeveyn olarak onlar için ama onların da kendi hayatlarına imzalarını atabilmeleri için evimizdeki figüranlıklarından artık 5 sene 5 sene, sene esas oyuncular olmalılar. Nasıl metaforlar kullanıyorum ben bilmiyorum ama hoşunuza gidiyor mu bilmiyorum ama bazıları da böyle çok uzatıyor <gülüyor> ne demek istiyor diyebilir. Mesele o çocuğu özgürleştirebilmek ki biz onunla da beslenelim bu da bir beslenme kaynağı. Çocuğumu özgür yetiştirdim kendini yetebiliyor bravo benim anneliğime diyebilmek mesele değil mi? <gülüyor> ee, bu çocuk meselesinde de sade tanımla çalışılması gerekiyor kabullenme kısmına özellikle. Evet. Belki de çocuğu olacak çok genç çünkü daha ve 3 evet. yıllık evliler henüz. Evet. Ee, tabii eşinin de durumu çalışma saatleri etken sürekli evde oturması yani hiçbir yer bilmiyor. Bu insan nasıl sosyalleşecek? Pandemiyi düşünmeyelim az kaldı Allah'ın izniyle hepimiz çıkacağız yakında inşallah. Ee, normal şartlarda ne önerirsiniz? Pandemi değil. Belki tetikledi şu an sadece Hanım ama normal şartlarda ne söylersiniz? Yani yeni bir şehirde tek başına dışarıya çıkmak biraz korkutucu gelebilir. Cesaret isteyebilir. Hı -hı. Ben de zamanla İstanbul'da aynı süreçleri yaşamış birisi olarak önce yardımla çıkmak daha mümkün olabilir. Eşinden rica edebilir. Gel beraber dışarıya çıkalım bugün. Hı -hı. Ya da yakın komşularından başlayarak beraber yürüyüş yapmaya ne dersin? Bana şurayı öğretir misin? Şurayı gösterir misin? Şeklinde önce yardımla yakın çevreye açılmak sonra biraz daha uzak çevreye doğru yavaş yavaş zamanla süreç içinde adapte olacaktır. Burada bir takım kurslara gitmek mümkün. İstanbul'da belediye çok güzel kurslar, imkanlar oluşturduğu için o kurslarda hobi edinmek, üretmek hem de yeni bir çevre oluşturmak için çok da güzel bir imkan. Zamanını üreterek, sosyalleşerek, iletişim ihtiyacını da karşılayarak geçirmek için çok güzel fırsatlar bunlar. Yani oturduğumuz yerde mutluluk bize kendiliğinden gelmeyecek. Biz mutluluğa gitmeliyiz. Biz emek harcamalıyız ve kendi mutluluğumuzu inşa etmek için harekete geçmeliyiz. Burada harekete geçmek en önemli kritik nokta aslında. Hı hı hı. Ee, biraz hani az önce dediniz ya mutsuz insanlar güçsüzmüş gibi görülüyor diye. Buraya biraz niye girmek istiyorum biliyor musunuz? Algılarımızı değiştirelim. Adım adım insan buna vesile olsun istiyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben bugün çok yavaş konuşuyorum hocam. Siz fark ettiniz mi? Yo diyorum şimdi. Bozmayın hocam. Evet, <gülüyor> senin... Gayet iyi gidiyorsunuz. <gülüyor> yani şöyle bir şey. Bugün bir durgunluk var üstümde. Yani itiraf edeyim. Bugün kendimi mutsuz hissediyorum. Ama bu mutsuzluğa rağmen sabahtan beri işlerimin hepsini yaptım. Rutinde kaldım, yapmak zorunda olduklarım var, sorumluluklarım var, benim ayrı bir işim var. Ee, özel bir nedeni var mı mutsuzluğum? Yok. Bazen öyle ben bir düşerim. Bazen bir fotoğraf, ki sosyal medyada paylaşmıştım. Bazen böyle geçmişten gelen bir iz, geçmişle alakalı bazı şeyler, bazen gelir bana. E, çok enteresan bir ağlama isteği gelir. Hı. Şimdi ben depresyonda olan bir psikologuyum diye aklınıza gelebilir. Ben yapıyorum bunu. Bunu birçok uzman belki söylemiyorsa ama hepsi yapıyor. Gerçekten yapıyor. Yapıyor musunuz? Tabii ki. Bunun normal olduğunu, Allah aşkına hani şu ağlamaktan, mutsuz hissetmekten kaçınmayalım daha fazla. Bu bir aslında ne biliyor musunuz? Bir boşalım. Zamanla doluyoruz. 2-3 ay böyle stresli, yoğun bir hayatta. Bir şey oluyor aslında çok gereksiz bir şey ama orada dolmuşluğun verdiği şeyle küçücük bir iğnenin balona değmesi gibi veriyorsunuz. Bu patlama öfke olacağına bence böylesi olsun. Değil mi hocam? Hı hı hı. Ne diyorsunuz? Tabii ki. Öfke de olmalı da yıkıcı öfkeden bahsettim örnek olarak. Hı hı. Ee, o onun normal olduğunu ve şimdi bunu niye söyledim? Herkes benim çok güçlü olduğumu söyler. Arkadaş, çevrem, ailem, işte izleyenlerimiz, güçlü bir kadın profili. Ama ben mutsuz hissediyorum bugün arkadaşlar. Şimdi gücümü mü yitirdim? Hayır işte yitirmedim. Hissediyor musunuz gücümü? <gülüyor> yani bunu, e, bunu güçlülükle, psikolojik dayanıklılığa mutsuz hissetmenin arasında bir bağlantı yok. Ama sürekli mutluluk beklentisi olma arasında bağ var desem bana katılır Kesinlikle. Açalım hocam. Evet ben. açalım. Çok güzel bir nokta burası. Şimdi mutsuz hissetmek hayatın bir parçasıdır. Bir zayıflık güçsüzlük değildir sürekli olmadığı takdirde yani siz bir aydır kendinizi mutsuz hissediyorsanız burada bir depresyon hmm. var demektir orası farklı. Ama iniş çıkışlı bir ruh hali aynen hayatta olduğu gibi yaşanmışlıklarda olduğu gibi duygularımız sabit bir çizgide ilerleyemez. Hayat hiçbir zaman sabit bir çizgide ilerlemiyor çünkü hayatımız iniş çıkışlı. Öngörebildiğimiz, öngöremediğimiz bir, çok, bir takım yaşantılarla karşılaşıyoruz ve bunlar karşısında beraberinde getirdiği duyguları da kabullenmeye ihtiyacımız var. Yaşanmışlıkların getirdiği duygular bunlar. Hüzün evet kayıplardan sonra hüzün hissediyoruz tabii ki çok normal. Hatırladığımız zaman yine üzülüyoruz çok normal. Bazen yorgun hissediyoruz. Nedenini anlayamadığımız bir şekilde. Motivasyonunu düşebiliyor. Düşebiliyor. Tabii ki düşebiliyor. Yani bunlar sizin güçsüz, zayıf olduğunuz anlamına gelmiyor. Uzun vadeli olmadığı sürece bir sıkıntı yok. Bunlar hayatın parçası. Kabullendiğimiz zaman bunları atlatma şansımız var. Ama kabullenmezsek, bastırmaya çalışırsak, kaçarsak. inkar edersek, kaçarsak o zaman size daha büyük bir... Problem olarak geri dönecekler. Hiç beklemediğimiz bir anda olmadık bir yerden patlayacak belki de bastırmaya çalıştığımız her şey. Çünkü bir yere kadar bastırabiliriz. Bir yerden sonra gücünüz kalmayacak artık bastırmak için. Evet. Tükenmiş hissedeceksiniz evet. ve o duygular çok daha yıkıcı bir etkiyle ortaya çıkabilecek. Öyleyse bunları güçsüzlük olarak görmeyip, hayatın parçası olarak görüp kabullendiğimizde, deneyimlediğimizde daha sağlıklı bir yaşama ilerleme şansımız var. Evet. O zaman mutluluğun dinamik bir yapı olduğunu aslında burada biraz cevaplamış olduk. Evet. O soruyu da böyle geçirdim. Yani din, e, mutluluk sabit değil. Mutlu bir hayatın var. E, sağlık gibi inişli çıkışlı bazen iyi hissederiz bazen belimizde fıtık olur. O an o bel sorunu yaşarız ama genel anlamda iyileşir tedavi oluruz. Hüzün aynı şekilde, bugün hüzünü hissederiz, yarın daha iyi hissedebiliriz. Ee, ama bu tabii şey gibi olmasın, manik gibiden bahsetmiyoruz. O şimdi farklı bir şey. Bipolar, <gülüyor> duygu durum bozukluklarından bahsetmiyoruz. Rutinde çok böyle ağır, keskin çizgilerle iniş çıkış değil de, hayatın akışına göre olan duruma uygun duygu verebilmek aslında sağlıklı olan ve bunun çok değişkenlik göstermemesi. O zaman mutluluk sabit değil, değişen. İnen, çıkan, zaman zaman azalan, zaman zaman tavanlara da çıkabilen olaylarla yaşadığımız o sürprizlerle e, dinamik bir yapı. Bunu kabul etmek. İşte bu, belki bu beklenti de böyle olursa, bunu kabul edersek sağlıklı bir mutluluk beklentimiz olabilir. Yine mutluluk beklentimiz olmalı mı? Tabii ki olmalı. Olmalı ki bir şeyler yapalım, harekete Hı -hı. geçelim, hayatımızı anlamlı kılalım. Aslında en temel o en başta bahsettiğimiz daha kalıcı olan, daha değerli olan, daha doyum sağlayan mutluluk kaynaklarından en önemlisi hayatımızda belli değerlere tutunmak ve hayatımızdaki yaşanmışlıklarımıza belli anlamlar kazandırmak. Bu konuda Viktor Franklin psikiyatris, İkinci Dünya Savaşı'nda toplama kampında yıllarını geçiren birisi ve çok güzel mesajlar veriyor. Acıdan kaçınmanın imkansız olduğu bir ortamda onu hayata tutunduran şey, hayatta kalmasını sağlayan şey düşünceleriydi. O acıda bulduğu anlamlardı, kendine yüklediği görevlerdi. Kendine bir takım görevler yükledi, o acıya bir takım anlamlar yükledi ve o anlamlar sayesinde hayatta kalabildi, tutunabildi. Hı hı. Ve şu anda logoterapinin öncüsü, çok e, dünya çapında güzel mesajlar veren, insanları etkileyen bir e, kuramın öncüsü haline geldi. O yaşadığı sıkıntılarlaydı. Evet. Kamplar da bu arada esirdi yani. O, esir, o bir, esir bir doktordu. Hı. İnsanın anlam arayışı, kitap ismi verdim ilk defa çünkü buna ihtiyacımız var. Bütün uzmanlar olarak bizim öncelikle okuduğumuz ve danışanlarımıza verdiğimiz, tavsiye ettiğimiz bir kitap hayatımıza dokunuş sağlayacak. Çünkü yaşanmış gerçek bilgiler ve kodlar var içinde. Peki Özge Gökhan Kır'la beraber mutluluk beklentisini konuşurken adım adım insan, gelsin ekrana efendim sevgili yönetmenim. Heh, çok seviyorum bunun gelişini. Şu adım adım insan hesab var ya, takip edin olur mu lütfen. Oraya şimdi ben bakıyorum, oraya gelen sorular var. Ekleyecekleriniz var mıdır efendim? Ben DM'lerden gelen sorulara başlasam. Ki, hocam Çünkü birikti bayağı bir. Zamanımızda daralırken efendim sizden gelen sorulara başlıyoruz biz. Öykümüzü vakamızı değerlendirdikten sonra bir de sizlerin öykülerini değerlendirelim. Bu vesileyle diyorum. Derya Hanım hem mutluyum hem değilim. Çünkü en başta inancım evlat. Pardon başta inancım var. Müslümanlığından bahsediyor muhtemelen. Evlatlarım var annem var çok şükür. Mutsuzum. Çünkü eşimden ayrılıyorum hiç istemeden, mecburen o istemediği yeterince çabalamadığı için sevgiler demiş. Bizden de sevgiler. Hı hı. Mutsuzluğu şu an boşanma sürecinde olan e, bir hanımefendi. Bu süreçte mutsuz hissetmeniz çok normal öncelikle onu söyleyeyim. Yani kimse güle oynaya ha şöyle bir şey var yani patolojik olmuş bir an önce boşanayım da kurtulayım diyen nefret artık hisseden eşine onun boşanmasıyla sizin severek diyor çünkü mecburen boşanıyorum diyorsunuz ya. Çok acı bir şey. Kolay bir şey değil. Ne söylersiniz izleyenimize? Evet. Yani boşalma süreçleri bir kapının kapanması yeni bir kapının açılması gibi yeni bir süreç ve her ne kadar sıkıntılı bir evlilikten sonra boşanma kararı almış olsanız da isteyerek bunu yapmış olsanız da beraberinde bir yaz süreci getirecek. Yaz süreci biten her şeyin arkasından bizde oluşan bir hüzün duygusudur ve yeni bir hayata adapte olma çabasıdır aslında. Burada hanımefendi istemeden boşanıyor, evet daha üzgün belki. Yani ben bu sıkıntılardan kurtuluyorum ve rahatlıyorum düşüncesi olmadan boşanıyor. Ama boşanmaktan başka bir çaresi yoksa eğer yani yapabileceği hiçbir şey yoksa bunu kabullenmeye ihtiyacı var. Ve bu durumda üzülmesi kadar normal bir şey olamaz. Yani istemediğiniz bir bitiş... Sizde üzüntü tabii ki oluşturacak. Yani böyle bir zamanda üzülmeyeceksiniz ne zaman üzüleceksiniz ama bu hayatın sonu anlamına gelmiyor. Evet. Belli bir süre acı çekmeye kendinizi zaman, verin, e, yani. zaman vererek kendinize biraz kapı açtığınızda, duygulara kapı açtığınızda, deneyimlediğinizde yavaş yavaş o duyguların sizdeki etkisi azalmaya başlayacak ve bir süre sonra çok daha farklı duygularda, farklı deneyimlerde kendinizi bulacaksınız. Bu üzüntüyü deneyimlemeye kendinize zaman verin ve fırsat verin. Diyeyim. Evet çok önemli. Hızlı ilerliyorum 10 dakikadan az bir sürem kaldı hocam. <gülüyor> Fatma Hanım selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam efendim çok güzel konuşuyorsunuz demiş. Hocam sizin için söylüyor. Teşekkür ediyorum. Fakat benim bebeğim melek oldu. Bunun maalesef ilacı yok ve her geçen gün daha da artması ve bunu da kimse anlamıyor. Geçer diyorlar. Dedikçe daha da beni yaralıyor. Çünkü yaşamayan gerçekten anlamıyor. Bunu yaşadım ve gördüm. Ne derseniz deyin, annenin yüreğinin acısını bir Allah biliyor demiş Ben o söze, bu mesajı ne söyleyebilirim ki şu an ekranda? Yani hayattaki en büyük acılardan bir tanesi evlat acısı. <gülüyor> Tabii ki yaşamınıza çok önemli bir yer edinecek. Hüzün, keder getirecek. Hayattan belli bir süre keyif almayacaksınız. Eski rutinlerinize dönmekte zorlanacaksınız. İnsanlar sizi tabii ki hissettiklerinizin birebir aynısını anlamaları mümkün değil ama belki burada anlaşılmama duygusundan kurtulabilmek için duygularınızı yazabilirsiniz. Ben ne hissediyorum? Niye hissediyorum bunları? Ve bu duygularla beraber neler yapıyorum? Kendisine bir bakıp duygularını yazmak, onun duygularını biraz daha kontrol altına almasına yardımcı olacaktır. Ama bu deneyimi deneyimleyebilmek için kendinize biraz fırsat verin. Bu duygudan kaçmaya, kurtulmaya, bastırmaya hiç çalışmayalım. E, çevremiz bu konularda yani hayat devam ediyor, boş ver diyorlar ama boş ver dediğimiz zaman boş verilmiyor. Hele ki bir yaz süreci onun belli bir zamanı var. Evet. Belli bir zaman sonra hayat daha normal akışına doğru devam edecek. Evet. Yeter ki siz biraz kabullenmeyi e, özen gösterin, o duyguları kabullenin. Ve hani ölen bir kişinin ardından kalbimizde 40 gün ateş yanarmış, 40 mum yanarmış. Hani bu metafor kullanılır. Bir tanesi sönmezmiş, ömür boyu sürermiş. Hı hı. Belki siz de bir değil, birden fazlası ömür boyu sürecek ama siz onunla yaşayabilmeyi öğrenmek mesele. Evet. Ee, kolay, dile kolay bunu söylemek belki. Ee, Rabbim inşallah meleğinizle sizi ahirette, cennette buluştursun sevgili anne diyorum. Şimdi bir polis eşi. Polislere selam gönderdik ama çok zor durumda. İsim vermeyeceğim. Önemli çünkü onların güvenliği için. 10 yıllık evliyim demiş. 3 evladım var polis eşiyim. Doğudayız epeydir demiş. Çok pasif bir aileyiz. Kök aile problemlerimiz de var. Çok nadir akraba ziyaretimiz olur. Konu komşu yok. Eşim kimseye güvenmiyor işinden dolayı ve tabii ki konumundan dolayı. Tabii evet. Daha iyi durumda şu an doğumuz ama hala dikkat etmesi gereken durumları var bu ailelerimizin. Kendince bizi koruyor demiş. Çocuklarla bir börek, e, kek börek alıp bahçeye inemiyoruz. Sadece çocukları oynatmak ya da yürütmek için çıkıyoruz bahçeye. Alışmış gibiyiz bu duruma ama gönül gezmek de istiyor ve evde hep yalnız olduğumuz için çok kontrolcüyüm. Kimseye tahammül edemiyorum ev dağılacak diye. Ne yapabilirim demiş. E, ve çok agresifim sinirliyim. Ben de rahatsızım bu durumdan. Eşim ve eşim hep her zamanki, gibi, her zamanki halin diye yüzüme vuruyor demiş. Evet. Kolay olmayan yaşam koşulları, evet. evet, kutsal bir görev ve bu kutsal görevin bir takım sıkıntıları da aile içine yansımaları kaçınılmaz. Yani burada çok sosyalleşme imkanı yoksa evde zamanımı nasıl daha kaliteli hale getirebilirim, yaşamımı nasıl daha değerli ve anlamlı hale getirebilirimin Cevabını aramak gerekebilir. Çünkü bütün koşullar her zaman bizim kontrolümüz altında değil demiştik. Ama elimizin altındaki bir takım değiştirebileceğimiz etkenler var burada. Evdeki zamanı daha anlamlı hale getirebilmek. Belki burada iletişim kaynaklarını daha aktif kullanmak. Bir takım atölyelere katılmak, işte kitap okuma gruplarına katılmak orada iletişim kurmak, farklı arkadaşlar edinmek, onlarla bir takım şeyleri paylaşabilmek yani evden de ulaşabileceğiniz çok aslında uzak mesafeler var. İletişim kaynakları şu anda teknoloji çok geliştiği için bize çok güzel imkanlar sunuyor. Belki böyle duygu paylaşım grupları, grup terapi grupları şeklinde bir takım imkanlarla beslenmek mümkün olabilir. Hayatınızı daha anlamlı hale getirmek mümkün olabilir. Belki bunlara bir bakmak lazım. Ve tahammül için belki de bu durumun çocuklarına ne kadar psikososyal açıdan Etkilediğini düşünmeniz. Yani ben bunu yapmaya devam ettim de rahatsızsınız ama bunun sizde bir yansıması olacak. Bu çocuklar büyüdüğü zaman etkilenecekler ve siz her zaman doğuda kalmayacaksınız. Belki yeriniz değişeceksiniz ama orada o sıkıntıların sizde kalıcı olmaması için sizin regüle edebilmeniz, kendi duygunuzu düzenleyebilmeniz çok önemli. Evinizi bir sinema salonu yapmanız, bir cuma akşamı, mısır patlatmanız, çocuklarınızı bir etrafınıza almanız. Bırakın dağılsın ya temizlenir. Dağılan her şey Temizleniyor. Ama dağılan bir psikolojiyi toparlamak epey de bir zaman alıyor. Belki bu bilinci oluşturuyoruz biz sizde. Ee, online seanslar var. Bir uzmana da başvurabilirsiniz bu yönden. Yardım alabilirsiniz. Onu da önerelim. Bir sorunlu evlilik ve mutsuz bir kadının hikayesi. Belki son sorum olacak. Uyarımı da alacağım eminim birazdan yönetmemden. 23 yaşında evlendim demiş bir izleyenimiz. 24 yaşında anne oldum. Üniversite okurken evlendim. Hikaye çok derin ve bu çok yıpratıcı oldu. Şu an 28 yaşındayım ve KPSS'ye hazırlanıyorum. Çocuğumda bazı sosyal sıkıntılar var ve bunların sorumluluğu benim üzerimde. Eşimle problemlerimiz var. Çoğu kez boşanma konuşuldu ama çocuk için geri adım atıldı. Yani eşim üniversite mezunu bir kızla evlendiği için pişman olduğunu ve keşke çalışmak istemeyen ya da ilkokul mezunu bir kızla evlenmek istemeyen Dediğini söylüyor ne yapacağım gerçekten bilmiyorum bütün bunlara rağmen devam etmeli miyim yoksa 3 maymunu oynamak, la, oynamak mı lazım lütfen bir şeyler söyleyin diyen bir veryansın var karşımızda hocam. Evet burada hamfendi kariyer hedefleri için uğraşırken eşinin beklentileri noktasında bir çatışma yaşıyor ve evet, çocuk sahibi peki burada çocuk için devam eder mi mutsuz bir evlilik bu konuya çok fazla takılıyoruz toplumca. Mutsuz bir evliliği çocuk için devam ettirmek çocuğun yararına değil zararına bir durumdur. Çünkü mutsuz bir anne, mutsuz bir baba çocuğuna çok da fazla iyi şeyler veremeyecektir. Onun mutsuzluğu, gerginliği, hüznü illaki çocuğa yansıyacak ve onun gelişiminde bir takım sıkıntılara yol açabilecek. Öyleyse... Öncelikle sorunları konuşabilmek, çözebilmenin yollarına bakmak, olmuyorsa eğer o zaman boşanmayı düşünebilmek gerekebilir. Tekrar vurguluyorum, mutsuz bir evlilik çocuk için devam ettiğinde bu çocuğun yararına değil zararına olabiliyor. Çünkü çocuk e, temel ihtiyaçları karşılanmadan, sevgi, ilgi, değerlik ihtiyaçları karşılanmadan yetişiyor. Anne baba kendi derdiyle uğraşırken çocuğa gerekli zamanı, enerjiyi, sevgiyi veremiyor ve çocuk mahrum kalabiliyor bir takım şeylerden ve sağlıklı bir gelişim gösteremiyor. Öyleyse önce e, mutsuzluk kaynaklarınızın farkına varmak, onları çözebilmek adına yardım almak çok önemli olabilir burada. Olamıyorsa eğer ondan sonra boşanmayı düşünebilmek çünkü bu da bir seçenek. Bu da evet Allah'ın çok hoşlanmadığı ama helal kıldığı bir eylem olduğu için Böyle bir şansınız hakkınızda var ama öncelikle tabii ki mutsuzluk kaynaklarını ekarte edebilmek için, hı hı. sorunları çözebilmek için yapılması gerekenlere bir bakmak, harekete geçmek ve sonrasında de tekrar bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Hı hı. Bu arada lütfen evlenirken sevgili genç hanımlar e, bu konularda bugünlerde çok konuşuyorum. ben şunu söyleyeceğim. E, eğer üniversite okumadıysanız ve çalışmıyorsanız ve böyle bir hayaliniz varsa evlilik adımı atarken ben... Böyle bir niyetle evleniyorum, böyle bir hayat gayem var. Bana bu konuda destek olacak mısın diye büyüklerinizin yanında da söyleyin bunu. İkrar edin, ifşa edin tamam mı? Sonradan çıkarmayın ve şu var bunun bir bedeli olacak eşi için onu da bilsin. Yani çocuk olduğu zaman size destek olacak belki ev işlerinde yardımcı olacak ve siz belki zamanınızın bir çoğunu belki kariyere zaman sınavlara ayıracağınız zaman dilimleriniz olacak. Bunu kabul edip etmeme önemli. Ediyorum der evlenir etmez o da başka bir problem ama siz en azından en başta dürüst ve samimi bir şekilde ben evleneceğim ama böyle de bir hayat gayem var. Böyle buna var mısın diye sorabilmek, evlenmeden önce o masada çok önemli. Şeyma Demirci demiş ki bir asker eşi olarak teşekkür ederim yayında bizlerden de bahsettiğiniz için demiş. Bak okudum bir de. Sizleri seviyoruz. E, Allah Eşlerinizi bizlerin ve vatanımızın başından da eksik etmesin. Önemlidir. Güvenlik güçlerimizin sağlığı, selameti. Ve çok teşekkür ediyorum. Yayın bitti. Evet. Söyleyecek bir cümleniz var mı? Bir cümle, bir cümle alabilirim sizden. Son bir mesaj bir cümle çok kısa. Evet mutluluk sabit bir şey değildir. Tüm hisler gibi mutluluk da zaman zaman gelir zaman zaman gider ama biz hayatımızı dış koşullardan ziyade iç koşullara iç mutluluk kaynaklarımıza odaklayarak geçirirsek bu bizde daha kalıcı bir mutluluk hissi oluşturacaktır. Ve harekete geçmek her zaman en önemli düstur harekete geçmek ve bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet İnşallah o bir şeyler yapma hissiyatını biz oluşturmuşuzdur bu programda diyorum. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınızdan dolayı İnşallah başka bir programda yine başka bir bölümde sizi ağırlamak dileğiyle diyorum. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ve efendim biz ailen sürenin yine sonuna geldik inşallah yine adım adım insan da farklı öykülere farklı hikayelere değineceğiz ve onları inceleyeceğiz. Sizden gelen soruları da yanıtlamaya gayret ettik bugün diyorum. Sizleri her zaman olduğu gibi en emin olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.